Açık Dergi. Evet açık radyo ve açık dergi programı devam ediyoruz. Canlı yayınla 6.30 biraz geçiyor saat. Cogito'dan bahsedeceğimizi söylemiştik. CVDitasızık sayısı Yaz 2011 sayı 67 olarak yayınlandı. Yepki denen Çerik Düşünce Dergisi'nden Solaklık diye bir odağında olduğunu söylemek durumundayız. Solakların tarihi, sol kıyıda. Avcılar, toplayıcılar, korucular ve deri doktorları gibi yazılar da var evet, ama temel dosya sivil itersizlik dosyası bizde esasında bu dosyaya bir girizgah niteliğinde Kogito'nun bu sayısına yerleştirilmiş olan Martin Luther King Jr.'ın Birmingham hapishanesinden mektubunu aktaracağız sizlere. Yaz, e, dosyadan da kısaca bahsetmek gerek. E, belki de çeşitli perspektiflerden sivil itaçsizlik mevzu ele alınıyor. Hem teorik olarak tarihsel metinlere çeşitli göndermeler yapılmış kimi de hatta dahil edilmiş derlemeye. Ama bunun e, haricinde farklı perspektiflerden almamız gereken iki tanesi. Haldun Güler ve Ozan Erozden'in yazıları olabilir. Biri Türk ıltlak olunur. anayasalarımızda da vatandaşlık ve 1924 1961 ve 1982 anayasalarında vatandaşlık tanımı üzerine isimli iki inceleme var. Vicdani ret ve toplumsal gerekçeler isimli bir başka yazı görüyoruz inanç mutluluğun kaleme almış olduğu. Bunun haricinde bugünlerde internette örgütlenen Asenj'in, daha doğrusu Wikileaks'in bütün hesaplarına el koyan çeşitli portalların hackerlar tarafından eklenmesi üzerine ortaya çıkmış yeni tür bir sanal ortamda sivri telsizlik ve internet korsanlığı olarak karanlaştırılan mevzuya değinen Aslı Tunç'un yazısının burada olduğunu kısaca söyleyelim. Ayrıca Arap Arap haklarının bize gösterdikleri isimli Yazısının ardından, Nancy'nin yazısının ardından ortaya çıkan filozoflar arası bir tartışmada gündeme alınmış Cogito tarafından. Evet, kısaca böyle bir tanıtım yaptıktan sonra Martin Luther King Jr.'ın rahip arkadaşlarına yazmış olduğu bu metinden birkaç alıntı yapmak istiyoruz bugün içerisinde. Evet, burada... Şöyle diyor, burada Birmingham hapishanesinde e, tutulurken sürmekte olan eylemlerimi mantıksız ve zamansız diye yetelediğinizi bir beyanınızdan haberdar oldum diye başlamış Martin Luther King Jr., Sevgili rahip arkadaşlarım diye onlara hitaben. Eğer önüme gelen bütün eleştirilere cevap vermeye çalışsaydım o zamanım olmazdı sekreterim de mahvolurdu diyor. Ama size söyleyeceğim bir iki şey var mantıksızlık ve zamansızlık üzerine. Evet mantıksızlık kısmını şöyle açmış. Sivil itaatsizlik mezununda neden doğrudan eylem, neden oturma eylemleri, yürüyüşler ve benzerleri yapılmalı, müzakere daha iyi bir yol değil midir diye sorabilirsiniz. Müzakere çağrısında bulunmakta oldukça haklısınız. Aslında doğrudan eylemin amacı da tam budur. Barışçıl doğrudan eylem öyle bir krize ve gerilime yol açar ki, müzakereyi ezelden beri bir toplum bile sorunla yüzleşmek zorunda kalabilir. Gerilimi pasif direnişçinin işinin bir parçası olarak almam size şaşırtıcı geliyor ama gerilim kelimesinden Bakmadığımı da itiraf etmediğim Şiddetli gerilime yürekten karşıyım ama gerilimin yapıcı ve şiddetsiz bir türü vardır ki gelişme için gereklidir diyor Martin Hüterkin. Çünkü ilerleyen satırlarda da zamansızlığına dair yapmış oldukları eylemlerin acı deneyimlerden öğrendiğimiz üzere Özgürlük asla baskıcının isteyerek verdiği bir şey değildir diye itiraz ediyor. Özgürlük baskıya maruz kalanlar tarafından talep edilmelidir. Açıkçası haksız yere ayrımcılık hastalığının mağduru olmayanların gözünde iyi zamanlanmış bir doğrudan eylem kampanyasında hiç bulunmadım. Yıllardır bekleyin sözünü duyuyorum. Her zenciğinin kulağında delip geçici bir aşinalıkla çınlayan bir sözdür bu bekleyin sözü. Bu bekleyin neredeyse etkiliyordur. Hep asla anlamına gelmiştir. Artık anlamalıyız ki çok değerli bir hukukçumuzun söylediği gibi çok uzun süre ertelenen adalet engellenen adalettir diyedi belirtmiş. Sonra şöyle bir başka ihtiyat kaydı koyuyor Martin Luther King. Hiçbir şekilde bağnaz ayrımcılar gibi yasalardan kaçmayı ya da onlara karşı gelmeyi savunmuyorum. Bu anarşiye yol açardı. Adaletsiz bir yasayı ihlal eden kimse bunu açık, sevgi dolu ve cezasını çekmeye hazır bir biçimde yapmalıdır. Benim fikrimce vicdanının ona adaletsiz olduğunu söylediği bir yasayı ihlal eden ve hapis cezasını isteyerek kabul eden, bunun adaletsizliği hakkında toplumun vicdanını uyandırmayı amaçlayan kişi, gerçekte yasaya en büyük saygıyı yapmalıdır göstermektedir diye belirtmekte. Adaletsiz yasa yasa değildir diye Aziz Augustin'in da anıyor aynı zamanda Martin Luther King Junior ve şöyle devam ediyor. Size iki İtirafta bulunmalıyım Hristiyan ve Yahudi kardeşlerim diye seslenmiş rahiplere. Birincisi son birkaç yıldır beyaz ılımların beni çok ciddi bir hayal kırıklığına sevk etmiş olmaları. Zencilerin özgürlüğe yürüyüşünde onlara ayak bağı olanların beyaz vatandaşlar konseyi üyeleri ya da Ku Klux klanları değil de bu beyaz ılımlar olduğuna çok üzülerek de olsa kani olmak üzereyim. Kendilerini adaletten çok düzene adayan, gerilimsiz ancak negatif bir barışı adaletli ve pozitif bir barışı tercih eden Hristiyan. Amacınız konusunda size katılıyorum ama doğrudan eylem yöntemlerinize katılmıyorum diyen babacan bir şekilde bir başkasının özgürlüğü için zaman çizelgesini belirleyebileceğine inanan masalsı bir zaman kavramıyla yaşayan ve sürekli zencilerin daha uygun bir dönem beklemesini sağlık veren beyaz alımlılar, iyi niyetli insanlardan yüzeysel bir anlayış görmek, kötü niyetli insanlarca tamamen yanlış anlaşılmaktan daha moral bozucudur demiş Martin Luther King. Yasa ve düzenin adalet anlamında sağlamak için var olduğunu ve bu amaçta başarısız olduklarında yasaların sosyal ilerlemenin önlük yesen setlere dönüşeceğini anlamanızı beklerdim demiş ve direnişi. Savunmuş pasif ve şiddetsiz direnişi bu Börmündüm hapishanesindeki mektuptan birkaç bölüm olarak size aktarmış olalım istedik. Evet tam da bu noktada aslında Martin Luther King'in beyaz ılımlılar olarak tabir ettiği ve eleştirdiği e, algının bakış açısının tersinin e, günümüzde bugün içinde Türkiye'de e, Türkiye Barış Meclisi tarafından açıklanan bir sağduyu çağrısıyla bazen e, delinebildiğini de görüyoruz. E, bir araya gelen aydın yazar, akademisyen ve sanatçılar Aslında bu yapıcı gerilimin devam etmesi, bir şekilde adaletin yerini bulması ve operasyonların sona ermesi için kaç kere yapıldığını hatırlamadığım defalarca sağduyu çağrılarından bir tanesini yaptılar. Ortaya çıkanlar aslında daha önce yapılan çağrılardan çok da farklı değil. Fakat bunun bugün yapılması aslında epey önemli kılıyor evet. kavram açısından değil, bağlam açısından demek daha doğru. genel olarak... Evet zaten baskıcıya dair yapılan eleştiriler her zaman belki burada esasında Martin Luther King'in rahiplere... ...yöneltmiş olduğu eleştiri yani eleştirinin aslında rahiplere yöneltiliyormuş gibi gözükürken... Evet. ...bir yandan esas sonuna da tekabül ettiğini tam da bu açıdan bizim de o kafası rahat <gülüyor> beyazların ötesinde başkalarına seslendiğimizde Evet söylemek mümkün. Aslında tam olarak bununla da ilgili yapılan açıklamalardan bir tanesi yazar Aydın Çubukçu'dan gelmişti medyada... Temsille ilgili olarak e, Kürt sorunu yerine yine terör sorununun sürekli e, yer aldığını ve bu da aslında temelde herkesin özgürlüklerinden yoksun bırakılmak için gerekçe olduğunu e, söylüyordu ve şöyle devam ediyordu. Bu ülkenin tüm aydınları şu anda bu savaşın hedefindedir. Temel olarak e, yapılan bir başka vurgu da aslında muhatabı belli bir sorunda Kürtler çözüm arayışının siyasetin rafa kaldırılması e, demek olduğuydu. Bununla ilgili Profesör Doktor Erol Katılcıoğlu 30 yıldır devam eden e, bu sorunda yetiştirdi. 70'te ve 80'de daha önce yaşadığımız darbe sorunuyla ilgili bir bağlantı kuruyor. Aslında siyasetin ortadan kalktığı yerde darbenin geleceğini söylüyor. Önün ve şiddetin üzerinden giden bu sorunda dediğim gibi küktersiz çözüm arayışından vazgeçilmesi gerektiğini vurgu yapılıyordu. Sarı Süreyya önderdi şöyle demiş bu arada. Sağduyu çağrısında savaş suçlular hiçbir zaman bedel ödemiyor ama en büyük bedeli her zaman barışı savunanlar ödüyor. Notunu düşmüş. Bu basın toplantısının ardından bu arada e, gazetecilere basın, e, basına kapalı bir toplantıda düzenlenmiş. Bu toplantının sonunda önümüzdeki günlerde neler yapılabileceği ile ilgili bir e, yol haritası diyebileceğimiz bazı maddeler ortaya çıkacak. Herhalde bu da önümüzdeki günlerde e, aktaracağız eğer bir şey evet, ortaya çıkarsa. Bir başka e, önemli faza esasında savaş kaçtı hareket için e, şu an içinden evet. geçtiğimiz günler diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, zira bu tarihsel noktada söylenecek şeyler epey önemli ee, olacaklar. Zira artık Ramazan beklenmiyor. Ramazanın bitmesi beklenmiyor. Sınır ötesi operasyon çoktan başlamış vaziyette ve bu noktada artık e, gerçekten ileriye dönük yapıcı çözümlerin dile getirilmesinin bir kere daha zamanı tarihsel olarak en azından. Evet sözün bittiği yerde değiliz yani. Evet. Bir yandan hiçbir zaman. Evet zamanımız çok yok. 7'ye 20 var saat militarizm dosyasından e, bahsetmiştik. Açık kitabın İçerisine almış olduğumuz ve canlı yayında Ayşegül Altınay'ın okumuş olduğu bir maddeydi bu Ansiklopedik Açık Radyo kitabından. Şimdi ufak bir parça dinleyelim ardından militarizme tanımlamaya çalışacağız. Açık Kitaptan Alıntılar Madde Militarizm Yazan ve okuyan Ayşegül Altınay Müzik <Sessizlik>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 Evet, Ani Dikrenko'dan dinledik. Roll with it. Militarizm. İlk olarak 1860'larda Fransız anarşist düşünür Pierre-Joseph Proudhon tarafından kullanılmaya başlanan militarizm, en geniş anlamıyla bir toplumun, bireyin veya kurumun kendisini sivil değerlerle değil, askeri değerlerle tanımlaması, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik pratiklerini bu değerler etrafında örmesidir diyebiliriz. Avrupa tarihçisi Michael Howard'a göre militarizm, Askeri alt kültüre ait değerlerin toplumun egemen değerleri olarak algılanmasıdır. Militarizm dediğimizde aklınıza ilk olarak ordu ve askerler geliyor. Ama bu tanıma esas al alacak olursak ordu ve askerlerin varlığından öte onları tanımlayan özelliklerin topluma yayılma süreçlerine bakmamız gerekiyor. Bir toplumda böyle bir yayılma varsa bundan kim sorumludur diye sormak önemli. Şüphesiz yalnızca askerler değil. Orduyu, savaşmayı, askeri değerleri tüm diğer değerlerin üzerinde tutan veya tutulmasını sorunsallaştırmayan siviller de militarist ideolojiye katkıda bulunuyor demektir. İkinci bir yanılgı, militarizmi yalnızca savaşlar bağlamında düşünmek, askerileşmenin veya militaristleşmenin esas olarak barış dönemlerinde gerçekleştiğini, savaşların militarizmin bir sonucu olduğunu görmemek. Üçüncü bir yanılgı, militarizmin birdenbire veya kendiliğinden geliştiğini görmek. Hatta insan doğasında olduğunu düşünmek. İnsan doğası kavramı kendi içinde tartışmalı bir kavram. Ama insan doğası diye bir şey olduğuna, şiddetinde bu doğanın parçası olduğuna inansak bile buradan yola çıkarak devasa orduların, yıllar süren askeri eğitimlerin ve yatırımların birer doğal refleks olduğu sonucuna varamayız. Eğer savaşmak bu kadar doğal, bu kadar kendiliğinden gelişen bir şey olsaydı Bu derece yoğun ve uzun süreli ideolojik hazırlık ve eğitim gerektirmezdi. Halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardı olmazdı. Evet. Feminist düşünür Cynthia Enloy'a göre militarizmin başarısı büyük ölçüde kendisini gizlemesine bağlı. Bir başka deyişle görünür olmadığı sürece içselleştirilmiş hayatın içine girmiş oluyor militarizm. Dolayısıyla pek çok başka ideolojide olduğu gibi militarizm ile mücadelenin birinci aşaması Onu görünür kılmaktan geçiyor. Militarizmi anlamak istiyorsak gözümüzü savaşmanın meşru kılındığı, maddi manevi savaş hazırlıklarına yoğun emek ve kaynak harcanan barış dönemlerini ve sivil alanlara doğru çevirmemiz şart. Genel bir gözlem olarak 20. yüzyılın tam bir yıkım yüzyılı olduğunu ve militarizmin bu yüzyıl içinde gelişip yaygınlaştığını kabul etmemiz gerekiyor. Lev Tolstoy'un 1905 yılında yaptığı eleştiriyi hatırlayalım. Şöyle demişti Tolstoy, Avrupa'daki iktidar odakları zorunlu askerlik hizmetini hiç itirazsız kabul ettiler. Oysaki kölelikti bu. Hem de eski dönemlerdeki kölelik koşullarıyla kıyas kabul etmez bir yozlaşma ve irade kaybı söz konusuydu. Eğer Tolstoy'un askerlik hizmetini en kötü kölelik biçimi olarak niteleyen bu sözleri tam bir yüz yıl sonra dünyanın pek çok yerinde kulağı hala çok radikal, belki daha radikal geliyorsa militarizmin 20. yüzyıl boyunca hangi süreçlerle normalleştiğine, içselleştirdiğine, içselleştirildiğine daha yakından bakmamız gerekiyor. Her Türk asker doğar anlayışının gerek resmi söylemler, gerekse sivil değerlendirmelerde yaygın olarak yeniden üretildiği 20. yüzyıl Türkiye'sinde militarizmi anlamak, görünür kılmak ve alternatif sivil tahayyüller geliştirmek kolay değil. Militarizmin eleştirisini yaparken tek taraflı olmamak, Hiyerarşik, şiddete dayalı, ölümü kutsayan, resmi veya muhalif her türlü siyasi yapılanmayı sorunsallaştırmak önemli bir başlangıç noktası. Bir o kadar önemlisi, militarizmin milliyetçilik, ırkçılık, cinsiyetçilik veya karşı cinselcilik yani heteroseksizm gibi ideolojilerle ilişkisini anlamak. Militarist değerler ve pratikler, örneğin askerlik, erkeklikle özdeşleştirildiği ölçüde onları sorgulamak, hakim erkeklik anlayışını da sorgulamayı gerektiriyor. Eşcinsel vicdanli retçi Mehmet Tarh’ın kendi mücadelesini tanımlama biçimi, kadın vicdanli retçilerin ortaya çıkması, antimilitaristler tarafından düzenlenen milli turizm festivalleri, çıplak ayaklar kumpanyası tarafından sergilenen Mehmet Barış'ı seviyor performansı gibi militarizm sorgulayan sanat etkinlikleri, Militarizm, antimilitarizm ve vicdaniyet üzerine sayıları gittikçe artan akademik araştırmalar, yayınlar, 2007 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Vicdaniyet Sempozyumu ve Sintiyelon'un da katılımcılarından olduğu Militarizmin Feminist Eleştirileri gibi toplantılar, son yıllarda bu konuda sayıları gittikçe artan özel dergi sayıları ve yayınlar ve tüm bunların açık radyoda konuşuluyor, tartışılıyor olması Türkiye'de militarizm analizlerinin derinleştiğine, Antimilitarist ve tahayyülün gelişmekte olduğuna dair umut verici örnekler. Ve bu maddeyi umut veren bir parçayla tamamlıyoruz. Neil Young'dan geliyor, Rockin'in the Free World. ki Pondrak'ın ne feybrot ne de Ant'ın parçaydı. Ayşegül Altunay'dan militarizm dosyasına dinledikten sonra onun seçmiş olduğu bu parçayı da açık radyo Nüansiklopedi kitabından bir maddeyi tekrar gündeme getirmek istedik. Şu anki karşılıklı katliamların yani gerilla saldırıları ve sınır Ötesi operasyonun ölüme denk olan savaşın ya da militarizmin ne olduğuna dair önümüze belirgin bir resim koyduğunu teslim edebiliriz galiba. Ve bu noktada savaş karşılıkları olarak neden ve nasıl tekrar bir araya e, gelmemiz gerektiğini ve pozitif olarak da ne yapmak gerektiğini bir kere daha düşünmenin zamanı diye düşünüyoruz. Ve Çizko Houston'la bu bir saati kapatalım. Mudigatri ile beraber bir parça söyleyecek onunla açmıştık. Beraber durursak daha iyi bir dünya olacaktır var önümüzde diyor ikisi Gat ve Houston. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41